Bismillahirrahmanirrahim Fusilet Suresi Mekke'de nazir olan surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden köşe kadar Amin Rahman ve Rahim katından indirilmedir. Bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıklamış Arafça okunan Kur'an olan kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak ama onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda bir perde vardır. Sen istediğini yap, biz de yapıcılarız dediler. Bu da kurufluğu mukatta dediğimiz harflerle başlamıştır manasını Allah azze ve celle bilir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala de ki onu Ruhul Kudus Rabb'in katından hak ile indirmiştir. Muhakkak ki okuran elbette alemlerin Rabb'ının indirmesidir. Onu Ruhul Emin indirmiş. Senin kalbine ki uyarıcılardan olasın ayetlerinden. Kur'an'ın Rahman ve Rahim olan Allah katından indirildiğini beyan ettiği gibi burada da Hamim, Rahman ve Rahim katından indirilmedir buyurulmaktadır. Ayetleri uzun uzun açıklanmış, manaları beyan olunmuş, hükümleri pekiştirilmiş, lafzı Arapça olarak apaçık manaları, mufassar lafızları müşkül olmayacak bir şekilde apaçık okunan Kur'an olan bir kitaptır. Bilen bir kalbin için bu açıklık ve beyanı ancak derin ve köklü ilim sahipleri bilir, anlayabilir. Bazen inananları müjdeleyici, bazen de kâfirleri uyarıcı olarak. Ama onların çoğu yüz çevirmişlerdir. Hiçbir şey anlamazlar. Ve bizi çağırdığı şeye karşı kalplerimiz kapalı, örtülüdür. Kulaklarımız da senin getirdiğine karşı bir ağırlık, bir sağınıklık vardır senin bizimle aramızda bir perde var. Söylediklerinden hiçbir şey bize ulaşmıyor. ulaşmıyor. Sen kendi yolunda istediğini yap, biz de kendi yolumuzda yapıcılarız. Ve asla, asla sana tabi olacak değiliz dediler. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Cabir bin Abdullah şöyle anlatıyor. Bir gün Kureyş toplanıp büyücülüğü, kehaneti ve şiiri en iyi bileninizi ortaya çıkarın da topluluğumuzu dağıtan, işlerimizi bozan, dinimizi kötüleyen şu adama gelsin onunla konuşsun. Bakalım ona ne cevap verecek dediler. Onlar Utbe İbni Rabia'dan başka birini bilmiyoruz dediler. Ey Ebu Velid sen bu işi yap dediler. Utbe ve Vesselam'a gelip ey Muhammed sen mi yoksa Abdullah mı daha hayırlı diye sordu. Aleyhissalatü Vesselam skut buyurdu. Utbe... Sen mi yoksa Abdülmuttalip mi daha hayırlı dedi. Aleyhissalatü Vesselam şu kut buyurdu. Kut da eğer sen bunların kendisinden daha hayırlı olduklarını sanmak değilsen, şüphesiz onlar senin şu ayıplamakta olduğun ilahlara tapındılar. Eğer kendinin onlardan daha hayırlı olduğunu sanıyorsan, konuş ki senin sözünü dinleyelim. Allah'a yemin ederim ki, kavmine karşı senden daha uğursuz bir oğul görmedik. Topluluğumuzu ve işlerimizi dağıttın, dinimizi ayıpladın. Araplar içinde bizi rezil rüsva ettin. Sonunda onların arasında Kureyş içinde bir sihirbaz kahin olduğu haberi yayıldı. Allah'a yemin ederim ki çok geçmeyecek birbirimizi kılıçla saldıracağız ve helak olacağız. De hey adam, eğer ihtiyacın varsa sana mal toplayalım. Kureyş'in en zengin ol. Eğer evlenme ihtiyacın varsa, Kureyş'in kadınlarından hangisini dilersen seç, onlardan on tanesini seninle evlendiririm. <gülüyor> Ali Sultan bitirdin mi diye sordu. O da evet deyince Ali Sultan eğer yüz çevirecek olurlarsa. At ve yıldırımına benzer biz yıldırımla sizi uyarırım diye kısmına gelinceye kadar olmak üzere besmele çekerek hamimden yani bu surenin baş tarafını okudu. Utbe yeter yeter. Başka diyeceğin var mı? dedi. Aleyhisselatü Vesselam hayır deyince Kureyş'in yanına döndü. Onlar ardında ne bıraktın? dediler. Utbe hiçbir şey bırakmadım. Öyle sanıyorum ki sizin kendisiyle konuşacağınız bir şeyi konuştum dedi. Kureyş sana cevap verdi mi dedi. Utbe hayır. Onun ortaya koyduğu delilden söylediği şeyden hiçbir şey anlamadım. Şu kadar var ki sizi At ve Semud'un yıldırımına benzer bir yıldırımdan uyardı dedi. Kureyş yazıklar olsun sana. Adam Arapça konuşuyor. Sen ise onun söylediğini anlamıyorsun dediler. Utbe de. Hayır, Allah'a yemin ederim ki kasırgayı anması dışında söylediklerinden hiçbir şey anlamadım, dedi. 6, 7 ve 8 De ki, ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Yalnız bana, ilahlarınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan mağfiret dileyin. Müşriklerin vahiy haline... Onlar ki zekat vermezler ve onlar ahireti inkar edenlerdir. Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenlere işte onlara kesintisiz bir mükafat vardır. Rabbim Suhanahu ve Teala ey Muhammed şu seni yalanlayan müşriklere de ki ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Yalnız bana ilahlarınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Sizin muhtelif ve bir sürü Rablara, putlara ve Allah'a eş saydıklarınıza tapınmanızın tersine bir tek ilah vardır ve o da Allah'tır. Artık O'na yönelin ve Peygamber'in diliyle size emretmiş olduğu şekilde ibadeti sadece O'na tahsis edin. Geçmiş günahlarınız için O'ndan mağfiret dileyin. Müşriklerin vay haline. Onlar ki zekat vermezler buyuruyor muhakkak ki iman edip salih amel işleyenlere, işte onlara kesintisiz bir mükafat vardır. Yani cennet. 9-10-11-12 ve 12. De ki, siz mi yeri iki günde yaratan inkar ediyor ve ona eşler koşuyorsunuz? Alemlerin Rabb'i işte O'dur. O yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi ve orada bereketler yarattı. Ve onu da arayanlar için dört eşit kıdalar takdir etti. Sonra göğe inerdi ki o duman halindeydi. Ona ve yere dedi ki isteyerek veya istemeyerek ikiniz de gelin. İkisi de dediler ki isteyerek geldik. Böylece iki gün içerisinde yedi gök var etti. Ve her göğün işini kendisine bildirdi. Biz dünya semasını ışıklarla donattık, koruduk. İşte bu aziz, alemin takdiridir. Allah subhanahu ve teala zatı ile beraber bir başkasına tapınan müşriklerin bu davranışlarını inkar ediyor. Her şeyi yaratan, her şeyi kahru galebesi altına alan, her şeyi takdir buyuran odur. O şöyle buyurur. Peki, sizin yeri iki günde yaratan inkar ediyor ve onunla beraber kendilerine tapınacağınız eşler, emsaller ve benzerler koşuyorsunuz. Alemlerin Rabbi işte bütün bunları yaratan O'dur. Ayet-i Kerime'nin bu kısmı allah Teala'nın muhakkak sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Ayetine aynısı geliyor. Allah-u Teala yeryüzünü iki günde yaratmış. Sonra gökyüzünü yaratmış, sonra da gökyüzüne yönelip onu diğer iki günde tesviye buyurmuştur. Daha sonra yer yayıp köşemiş, yer yüzünün yayıp ondan su, mera çıkarılması, dağların, cemaatin, yüksek yerlerin ve tepelerin ve gökten yer arasındaki eşlerinin diğer iki günde yaratılmasıdır. Allah kabuldür, rahimdir. Yani Allahü Teala ezelde böyleydi. Şüphesiz o bir şeyi murat buyurmuşsa mutlaka onun dilediği yerine gelir. 13'ten 18'e kadar Eğer yüz çevirecek olurlarsa Ad ve yıldırımına benzer bir yıldırımla sizi uyarırım der. Onlara Allah'tan başkasına ibadet etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamber geldiğinde de demişlerdi ki Şayet Rabbimiz dileseydi elbette melekler indirirdi. Doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkar ederiz. Ada gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamış, bizden daha kuvvetli kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın daha kuvvetli olduğunu görmüyorlar mı? Onlar ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. Ada gelince yeryüzünde haksız yere büyük taslamış, bizden daha kuvvetli kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın daha kuvvetli olduğunu görmüyorlar mıydı? Onlar ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. Böylece uğursuz günlerde dünya hayatında rüşvaylık azabını tattıralım diye biz onların üzerine şiddetli bir rüzgar gönderdi. Ahiret azabı ise elbette daha horlayıcı, onlara yardım da edilmez. Semud'a gelince onlara hidayeti göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Ve yaptıkları yüzünden onları horlayıcı azabın yıldırımı çarptı. İman edip de korkar olanlara da kurtardık. Allah'ın Sübhano'yu ve Teala ey Muhammed! senin getirdiğin gerçeği yalanlayan şu meşriklere de ki şayet Allah katından getirdiklerinden yüz çevirecek olursanız geçmiş ümmetlerden Resulleri yalanlayanların başına geldiği gibi sizin de başınıza Allah'ın gazabının geleceğini bildirerek sizi uyarırım. Size Ad ve semutun, onların yaptıklarını yapan benzerlerinin başına gelen kasırgaya benzer bir kasırgayı hatırlatırım de söyler. Evet. Onlar nasıl helak olmuşsa siz de helak olursunuz diyor. 19'dan 24'e kadar Allah'ın düşmanları bir araya getirilip toplanacakları gün ateşe kötülükler halinde dağıtırırlar. Nihayet oraya varınca kulakları, gözleri ve derileri yapar oldukları şeye şahitlik yaparlar derilerine derler ki niçin aleyhimize şahitlik ettiniz? onlar da bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu sizi önceden yaratan odur ve ona döndürülürsünüz derler gözleriniz kulaklarınız ve derileriniz aleyhine şahitlik eder diye sakınmadınız aksine yapmakta olduklarınızın birçoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz işte Dabb'ınızı böyle sanmanız sizi mahvetti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer sabredilebilirse işte onların durağı ateştir. Eğer dönmek isterlerse artık onlar hoşnut edilecek değillerdir. Allah subhanahu ve teala şu müşrikleri Allah düşmanlarının zebaniler tarafından ilklerinden sonuncularına varıncaya kadar Ateşe sürülmek üzere toplanacakları günü hatırlar. Bir başka ayet kerime dedi: Müccimleri de suya götürür gibi cehenneme süreriz. Nihayet oraya varıp da başında durdukları zaman kulakları, gözleri ve derileri yapar oldukları şeye önceki ve sonraki amellerine aleyhlerine şahidet ederler. Ondan bir harpine gizlenler. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir gün tebessüm etti ve güldü. Neye güldüğünü sormayacak mısınız dedi. Ashabı, ey Allah'ın Neye güldünüz? Kulun kıyamet günü Rabb'i ile mücadelesine şaştım. Ey Rabb'im bana zulmetmeyeceğini vaat etmemiş miydin der. Eğer, evet vaat etmiştim buyurur. Kul, ben kendi kendime Kendimden başka bir şahit kabul etmiyorum der. Allah-u da şahit olarak ben yetmez miyim? Şahit olarak kiramen katibin melekleri yetmez mi buyurur. Ve sözü defalarca tekrar eder de onun ağzına mühür vurulur. Yaptıklarını organları söyler. Kul bunun üzerine yazıklar olsun size benden uzak olun. Ben de tutmuş sizin için mücadele ediyorum der. İşte buna gülüyorum buyurur. Bin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sizden birisi Allah hakkında hüsnü zanda bulunarak ölsün. Allah hakkında suizanda bulunan bir kavmi işte bu zanları mahvetmiştir. 25'ten 29'a kadar biz onlara bir takım yoldaşlar kattık da önlerindekini ve arkalarındakini onlara süslü gösterdiler. Gerek cinlerden gerekse insanlardan Kendilerinden önce geçmiş ümmetler içinde aleyhlerinde söz hak olmuştur. Doğru sorular hüsrana uğrayanlardı. Küfredenler dediler ki bu Kur'an'ı dinlemeyin. Onun hakkında yaygaralar yapın. Belki bastırırsınız. O küfredenlere şiddetli bir azabı tattıracağız. Ve onları yapmakta olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte böyle. Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir ayetlerimizi bile bile inkar etmelerin cezası da onların temelli kalacakları yer oradadır. Ve küfredenler derler ki: Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi saptırmış olanları göster. Onları ayaklarımızın altına alalım da alçaklar, aşağıların aşağısı olsunlar. Allah subhanahu ve teala burada müşrikleri saptıranın bizzat kendisi olduğunu bunun dilemesi, yaratması ve kudreti olduğunu haber veriyor. Şüphesiz o fiillerinde yegane hikmet sahibidir. Müşrikleri insan ve cin şeytanlardan onlara yoldaşlar takdir etmek suretiyle saptırmıştır. Bu yoldaşlar geçmişlerini ve geleceklerini onlara süslü gösterdiler. Geçmişteki amellerini de onlara güzel gösterdiler. Geleceğe nispetle ise kendilerini sadece ilan olarak görüyorlardı. Evet, onları ayaklarımızın altına alalım onların azabı bizden daha şiddetli olsun diye onları bizden daha aşağılara itelim de alçaklar aşağıların aşağısı olsun ve ateşin en alt derecesinde kalsınlar buyuruyor küfredip de Allah yolundan alıkoyan bozguncuların hali budur 30'dan 32'ye kadar muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip Sonra dost doğru bir istikamet tuturanların üzerine melekler iner, onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan cennetten sevinin derler. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Burada canlarınızın çektiği şeyler sizedir ve burada size omzunuz her şeyi var. Afur rahim olanın ikram olarak. Allah سبحانه تعالى muhakkak ki Rabbımız Allah tercih, sonra dostları istikamet tuturanların ameli sadece Allah için yapan, Allah'ın kendilerine koyduğu kanunlara uygun olarak Allah'a itaat eden işleri, fiilleri, işleyenlerin üzerine melekler iner. Ef'ten gelen bir rivayette, Aniseleri ve Selam Efendimiz bu ayeti okuyarak insanlar bu sözü söylediler. Sonra çoğu tekrar küfre döndü. Ölünceye kadar bu sözü söyleyenler şüphesiz dost doğru yolda yürüyenlerdir. Buyurmuştur. Allah bizleri de onların arasına karsın. 33'ten 36'ya kadar. Muhakkak ki ben Müslümanlardanım diyerek salih amel işleyen ve Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır? İyilik kötülük bir olmaz. Sen fenalığı en iyi şekilde sav. O zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kişi bile yakın bir dost gibi oluvermiştir. Bu ancak sabredenlere vergidir. Ve buna ancak o büyük hazlı tadanlar kavuşturulur. Şeytan seni bir vesveseyle dürtecek olursa Allah'a sığın. Doğrusu o, seni alim olanın kendisidir. Evet. Demek ki böyle bir kimse söylediğine bizzat kendisi uymakta ve faydası hem kendisine hem de başkalarınadır. Böylesi kimse iyiliği emredip de yapmayan Kötülükten menedip kendisi yapan kişi değil. Aksine o hayrı kendisi işleyen, kötülüğü terk eden, yaratıkları yaratıcı Rab Teala'ya çağırandır. Bu kendisi doğru yolda olup da hayra çağıran herkes hakkında umumi inen bir ayettir. Elbette Aleyhisselatü Vesselam buna insanların en layığıdır. Evet. Müslümün sahinde gelen bir rivayette kardeşlerim kıyamet günü müezzinler insanların boyunlarını en uzun olanlarıdır buyrulmuştur evet. yine aleyhissalatü vesselam efendimiz üç kere ey Allah'ım müezzinleri bağışla ey Allah'ım müezzinleri bağışla demiş ben ey Allah'ın elçisi bizi bıraktın halbuki biz ezandan daha güç olanını yapıyoruz kılıçtan savaşıyoruz dedim aleyhissalatü vesselam hayır ey Ömer, İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki, ezanı zayıflarına bırakacaklar. Allah'ın ateşi haram kıldığı cesetler, müezzinlerin cesetleridir, görmüştür evet, 37'den 39'a kadar, gece ve gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin, eğer ona ibadet etmek isteyen kimselerdensiniz. Bunları yaratmış olan Allah'a secde Evet, Eğer büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabb'ın nezdinde bunlardan gece gündüz onu tesbih eder dururlar ve onlar hiç usanmazlar. Onun ayetlerinden biri de kupkuru gördüğün yeryüzünün biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarmasıdır. Ona can veren Allah elbette ölülere de diriltir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Allah Subhanahu ve Teala burada da yaratıklarına yüce kudretini bildiriyor. Şüphesiz onun benzeri yoktur ve o dilediğine güç yetirendir. Ve şöyle buyuruyor, yukarıdaki ayetleri sonuna kadar indiriyor. İşte güneşe, aya, gökteki muhtelif yörüngeler ve yerlere takdir buyuran ancak Rabbimiz fanıfı ve teâlâdır. Allah'ın ölüleri diriltmeye kadir olduğuna dair de onun ayetlerinden biri de kupkuru, üzerinde hiçbir bitki olmayan, ölü olarak gördüğün yeryüzünün biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarması çeşitli güzel ekinler ve meyveler çıkarmasıdır. Ona can veren Allah elbette ölüleri de diriltir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. 40'tan 43'e kadar ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize gizli değillerdir. Ateşe atılan mı yoksa kıyamet günü güven içinde olan mı daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Doğrusu o yaptıklarınızı görendir. Kendilerine zikir gelince Onlar onu inkar etmişlerdir. Halbuki o aziz bir kitaptır. Önünden de ardından da batıl sokulamaz. O hakim hamit katında indirilmedir. Senin için söylenenler mutlaka senden önceki peygamberler için de söylenmiştir. Elbette ki Rabb'ın hem mağfiret sahibi hem de ölüm bir azat sahibidir. Allah subhanahu ve Teala burada küfür ve inatta olan insanların halleri bizlere gizli değildir buyuruyor. İsim ve sıfatları hakkında doğruluktan ayrılıp eğrileye sapanları en iyi bilen ve bu yüzden onları azatla cezalandıracak benim diyor. Ve Rabbimiz subhanahu ve Teala bu ikisi birbirine eşit olur mu? Muhakkak ki bunlar eşit değildir. Buyuruyor. Ve kendilerine Kur'an geldiğinde bunun içinde halbuki ne önünden ne ardından batıl sokulamaz. Batılın da ona ulaşmaya yolu yok. Buna rağmen onlar onu geriye attılar. Elbette Rabb'in kendine tövbe edenler için mağfiret sahibidir. Hem küfür, azgınlık, inat, ayrılık ve muhalefette devam edenler için de elindir, azarla şahittir buyuruyor. 44 ve 45 <gülüyor> Biz onu yabancı bir dil ile ortaya koysaydık diyeceklerdi ki, ayetleri tafsilatlı olarak açıklanmalı değil miydi? Hem yabancı hem de araba mı hitap etmekte? Peki iman edenler için hidayet ve şifadır. İman etmemiş olanların kulaklarında ise bir ağırlık vardır. Ve bu onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir mesafeden sesleniyorlar da anlamıyorlar. Amdolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik de onda ihtilafa düşünmüştü. Şayet Rabbim'den bir söz geçmiş olsaydı aralarında hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlar bundan şüphe ve endişe içindedirler. Allah subhanahu ve teala önce Kur'an'ın sesahat ve belagatına, lafzı ve anlamın pekiştirilmiş olduğuna, bununla birlikte müşriklerin ona iman etmediğine işaret ettikten sonra, müşriklerin onu inkar etmelerinin sadece bir inat ve azgınlık yüzünden olduğuna dikkat çekiyor. Ve ey Muhammed'deki bu Kur'an iman edenlerin hakları için hidayet ve gönüllerindeki şüpheler için de bir şifadır. İman etmemiş olanların kulaklarına ise ağırlık vardır. Ondan bir şey anlamazlar buyuruyor. Evet. Amdolsun ki biz Musa'ya da kitap verdik. Onda ihtilafa düşüldü. O yalanlandı ve kendisine eziyet edildi. Sen de onların sabrettiği gibi sabret buyuruyor Allah subhanahu ve teala. 46'dan 53'e kadar 54'e kadar. Kim salih amel işlerse, kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa, kendi lehinedir. Ve Rabbin kullarına zulmedici değildir. Kıyamet saatinin bilgisi, ancak ona aittir. Onun ilmi olmadıkça, hiçbir meyve tomocuklarından çıkmaz. Hiçbir dişi gebe, kalmaz ve doğurmaz. Onlara nerede benim ortaklarım diye seslendiği gün derler ki, bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz. Önceden taptıkları şeyler onlardan uzaklaşıp gitmiştir ve kendilerinin kaçacak yerleri olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır istemekten usanmaz da, kendisine bir kötülük gelince ümitsizliğe düşer, meyrus olur. Oysa ona dokunan bir sıkıntıdan sonra, kendisine katımızdan bir rahmet tattırsak, muhakkak bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını sanmıyorum. Rabbıma döndürülürsem, muhakkak ki onun nezdinde de güzel şeyler bulacağım der. Andolsun ki biz küfredenlere yaptıklarını muhakkak bildireceğiz. Ve andolsun ki biz onlara muhakkak ağır bir azap tattıracağız. İnsana nimet verdiğimiz zaman da yüz çevirir, yan çizer. Başına bir fenalık gelince de, uzun uzun yalvarır. De ki, şayet o Allah katından gelmiş ve siz onu inkar etmişseniz, söyleyin bana, derin bir çıkmazda bulunan kimseden daha sapık kim vardır? Onun hak olduğunu anlayıncaya kadar, ayetlerimizi onlara hem dış dünyada, hem de kendi işlerinde göstereceğiz. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez. İyi bilin ki onlar, Rablarına kavuşmaktan şüphededirler. Dikkat edin, muhakkak ki Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır. Evet. Allah subhanahu ve teala, kim salih amel işlerse, kendi lehine, bunun faydası yine ancak kendisine döner diyor. Kim de kötülük yaparsa, kendi aleyhine, bunun vebali de sadece kendisine döner. Ve Rabbın kullarına zulmedici değil, hiç kimseyi bir günah olmaksın muayez edip cezalandırmaz, bir kimseye de ancak aleyhine hücret konulduktan ve peygamber gönderdikten sonra azap eder. Kıyametin saatinin bilgisi de ancak ona aittir. Onun ilmi olmadıkça hiçbir meyve tomurcundan çıkmaz, hiçbir dişi deve gebe kalmaz ve doğurmaz. Rabbimiz ve Teala İnsan Rabbim'den hayır, mal, beden, sıhhati ve benzeri şeyleri istemekten usanmaz da başına bela fakirlik gibi bir kötülük gelince ümitsizliğe düşer ve meyus olur. Kafasına bundan sonra hiçbir hayra nail olamayacağı fikri yerleşir. ona dokunan bir sıkıntı ve şiddetten sonra kendisine katımızdan bir rahmet tattırsak bir hayra bir rızka kavuşsa muhakkak bu benim hakkımdır. Rabb'im katında elbette ben buna müstahak olmuşum der. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum diyerek kıyameti inkar eder. Kendine nimet verildiğinde övünür, şımarır, küfre düşer. Evet. Allah bizi böyle hallere düşmekten böyle buyursun. Ve Rabb'imiz devam ederek Ey Muhammed şu Kur'an'ı yalanlayan müşriklere de de ki şayet o Kur'an Allah katından gelmiş siz onu inkar etmişseniz onu Resul'una indiren katında halinizi acaba nasıl görürsünüz? Söyleyin bana derin bir çıkmazda, küfürde, inatta haktan ayrılıkta ve hidayetten uzak bir yolda bulunan kimseden daha sapık kim vardır? Buyurmaktedir. Son olarak Allahü Teala her şeye kadir olduğunu her şeyi çepeçevre kuşatmış olduğunu kıyametin onun katında ve ona kolay olduğunu zannına dikkat edin. Muhakkak ki Allah her şeyi çepe çevre kuşatandır. Bütün yaratıklar onun kahru galibesi altında ilmiyle kuşatılmış durumdadır. O bütün bunlarda hükmüyle tasarruf sahibidir. Onun dilediği olur, dilemediği ise olmaz. Allahu Teala bu surenin faziletiyle bizleri bereketlendirsin, kabdesten azık ilesin, cihal giderip sen mi Müslümanlar ilesin. Alhamdulillahı